Sonra yine bir vefa güder Hocanın evini talebe gider. Yıllar geçse de o taslık gelir Hatıralar canlanır yüzler güler Önce kahkahayla uygunlar anılır Sonra herkese besini bir dökler döker Makamlar servetler, parlak kariyer Her bir ye övünçte başarıyı Lakin sonra yüze bir hüzün çöker O parlak sırfların altı görünür meğer Yorulduk der bir bu hayatın yükü omuzları büyüker Bilge hoca de onları süzer İçeri bir tepsiyle sessizce girer Üstünde fincanlar ne çok çeşitler Kristal, porselen, toprak, envai renkler Buyurun der birer kahve alın beyler Gözler enal beni fincanı seçer Sade kupalara kimse elini sürmez Herkes emparları eline çeker Hoca tebessümle o sırrı fısıldar Derdiniz nedir şimdi gözlerini söyler Fincana daldınız, unuttunuz cevher Kıyasla yaşamak ömrünüzü eskitir O fincan dünyalık bir makam bir yer Gözleri aldatan bir yaldızdır meğer servet bir gelir de geçer İnsanı kendine esir ediverir Kahve izle ömür düşsün sıcak eser Sıhhat dostu kuzur onda yeşerir O gönülden gönüle akan bir nehir Değerini bilene mutluluk verir İnsan kabın derdine ne çok emek verir Özü unutunca boşluğa düşer Mutluluğu dışarıda arayan beşer Kendi içindeki hazineden bir haber Ey genç elin kabına gözünü dikme yeter Değerin elin biçti kaftan değil kendi bildiğini der. Kendi yolunu çiz kendi türkünü söyler Kalbiniz sesini dinler Kıyas defterini kapat bu sana yeter Küçük nimetlere şüpret o zaman keder biter Bir dosta tebessüm bir çiçeği koplamak değer Anı yaşa çünkü zaman su gibi akıp gider Gönül yapmaktır en büyük zafer Tevazu ve sevgi en keskin kılıcı yener Huzurla yürü aydınlık yarınlar seni bekler Cedere odaklan suretler bir gün eskir